Çeşitli zamanlarda meydana gelen mucizeler Hicretten önce değişik zamanlarda Ebu Cehil'in gördüğü mucizeler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimseden korkmadan ve çekinmeden her zaman gelip Kabe'de namaz kılıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hareketi Kureyş müşriklerinin hiç hoşuna gitmiyordu. Birkaç kez müşrikler Kabe'de namaz kılmasına mani olmak istemişler, muvaffak olamamışlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük düşmanlarından olan Ebu Cehil, Kureyş müşriklerine Lat ve Uzza'ya yemin olsun ki Muhammed'in Kabe'de namaz kıldığını görürsem boynunu çiğneyeceğim dedi. Bu durumu öğrenen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Cehil bu cinayeti işlerse muhakkak onu azap melekleri yakalar buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine çekinmeden eskiden olduğu gibi Kabe'de namaz kılarken Ebu Cehil boynuna basmak için yanına yaklaştı. O anda elleriyle yüzünü koruyarak telaşlı bir şekilde korkusundan geri geri dönüp kaçmaya başladı. Oradakiler bunu hayretle izliyorlardı. Kureyş müşrikleri yanına giderek, ''Ya Ebu Cehil, sana ne oldu?'' diye sordular. ''Benimle Muhammed arasında ateşten hendek açıldı. Korkunç bir takım kanatlılar gördüm.'' dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Eğer bana yaklaşmış olsaydı, melekler onun organlarını birer birer koparırlardı.'' buyurdu. Ebu Cehil'in deve görme mucizesi İraş bin Amr adlı bir şahıs Mekke'ye devesini satmak için getirmişti. Ebu Cehil ondan bu devesini satın almış fakat parasını ödemeden eve gitmişti. Adam devesinin parasını alamadığı için bir türlü evine dönemiyordu. Kureyşlilerin her zaman toplandıkları Kabe'ye gelip Ebu Cehil'e deve sattığını, parasını alamadığını ondan hakkını alıp kendisine verilmesi hususunda orada bulunanlardan yardım istedi. O sırada Kabe'nin bir köşesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadet ediyordu. Kureyş müşrikleri Ebu Cehil'in Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan düşmanlığını bildikleri halde, bir olay meydana gelip eğlenmeleri için gelen adama ''Senin hakkını ancak bu adam alır.'' dediler. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i uzaktan işaret ederek adamı yanına gönderdiler. Adam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek başından geçen olayı anlatarak yardım istedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç tereddüt etmeden ve çekinmeden adama, ''Gel, ondan hakkını alıp sana vereyim.'' dedi. Bu şahısla birlikte Ebu Cehil'in evine gittiler. Kureyş müşrikleri de bunların arkasından olacakları kendilerine haber vermek için iki kişiyi gönderdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in kapısına gelip kapıyı çaldı. Ebu Cehil içeriden kim o diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bin Abdullah hemen dışarıya çık buyurdu. Ebu Cehil rengi solmuş korkarak ve titreyerek dışarıya çıktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve şu adamın hakkını ver buyurdu. Ebu Cehil titreyerek olur dedi. İçeriye girip devenin parasını getirip adama verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oradan ayrılıp gitti. Müşrikler haber getirmek için gönderdikleri iki kişiyi gelerek durumu anlattılar. Bir süre sonra Ebu Cehil de oraya geldi. Arkadaşları onu ayıpladılar. Ebu Cehil, Muhammed kapıyı çalınca kalbime birdenbire korku girdi. Dışarıya çıktığında Muhammed'in yanında öyle bir deve gördüm ki çok büyük dişleri vardı. Ağzını açmış bekliyordu. Adamın hakkını vermeseydim dişleriyle beni paramparça edecekti. Orada bulunan müşrikler, ''Bu Muhammed'in sihirlerinden biridir.'' dediler. Müşriklerin lideri olan Ebu Cehil'in görmüş olduğu bu olay bir mucizedir. Mübarek deve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korumak için onun yanında bulunuyordu. İbni İshak, İbni Hişam Ebu Cehil'in aslan görme mucizesi Ebu Cehil yetim olan kimsesiz bir zavallı şahsın vasisiydi. Mallarına bakıyordu. Bir gün, Ebu Cehil bu yetimin bütün mallarını alarak yanından kovdu. Bu zavallı adam çaresiz bir şekilde Kureyş müşriklerine giderek onlardan yardım talebinde bulundu. Müşrikler yetimle alay ederek Ebu Cehil'den malını ancak Muhammed alır, gelerek durumunu anlatıp yardım talebinde bulun dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adamla birlikte giderek Ebu Cehil'den malını geri alıp ona teslim etti. Fakat Ebu Cehil'in Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden korkup çekindiği için malı yetime vermesi müşrikler arasında alay konusu oldu. Hemen Muhammed'e boyun eğdin dediler. Ebu Cehil, Muhammed'ten korkmadım. Solunda ve sağında gördüğüm iki aslandan korktum. Şayet bir zorluk çıkartıp malı vermeseydim iki aslan beni parçalayacaktı. Ebu Cehil'in Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin omuzlarında görmüş olduğu bu iki aslan olayı tamamen mucizedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem azılı müşriklerden bir mucize eseri çeşitli şekillerde korunmuştur. Arkasında bulunanları görme mucizesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Önden gördüğü gibi aynı şekilde arkadan da görmekteydi. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle birlikte namaz kılacaklardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey insanlar! Ben sizin imanın... <gülüyor> Ey insanlar! Ben sizin imamınızım. Benden önce rükuya ve secdeye gitmeyin. Yine benden önce rükudan ve secdeden kalkmayın. Beni, sizi önümdeyken de arkamdayken de görmekteyim. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer benim gördüklerimi siz de görseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Sahabeler merak edip, Ya Resulullah ne gördünüz diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cenneti ve cehennemi gördüm diye buyurdu. Biat ETME mucizesi. Cabir radiyallahu anh'dan Bir gün ağaç altında sahabeler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kırmızı devenin sahibi hariç ağaç altında biat edenlerin hepsi cennete girer buyurdu. Biz de merak edip kırmızı devenin sahibini aramaya başladık. Devesini kaybeden bir şahıs gördük. Gel, şimdi biat et, sonra deveni ararsın dedik. Adam, devemi bulmam, biat etmeden daha iyidir. Onun için ben devemi arayacağım diyerek biat etmedi. Ateşten perde olma mucizesi Şeybe bin Osman radıyallahu anh'tan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra Huneyn seferine çıktı. Huneyn, Mekke ile Tarif şehri arasında bulunan bir vadinin adıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mücahit askerlerle birlikte Huneyn Vadisi'ne gelip yerleşti. Uhud Savaşı'nda İslam mücahitleri tarafından Şeybe bin Osman'ın babası ve amcası öldürülmüştü. Şeybe bunların intikamını almak için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek istiyordu. Onu her an takip edip fırsat kolluyordu. Sahabeler solunda ve sağında her zaman bulunduğu için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapacağı saldırının sonuçsuz kalacağını anladı. Sonunda arkadan ona yaklaşıp kılıç darbesiyle öldürmek istedi. Yavaş yavaş arkadan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştığı anda şimşek gibi bir ateş parlayarak ikisi arasında perde oldu. O ateşin onu yakalayacağından korktuğu için oradan geri kaçarak gitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey şeybe, yanıma yaklaşma.'' buyurdu. Allah Celle Celaluhu bir Kur'an ayetinde, Maide suresi 67. ayet, ''Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafir bir topluluğu hidayete erdirmez.'' buyurarak koruyacağını vaat etmiştir. Bir mucize sonucu şeybe, peygamberimize hiçbir zarar veremedi.'' Yılan görme mucizesi Tebük seferinden dönerken yolda sahabelerin önlerine hiç hayatları boyunca görmedikleri çok büyük, acayip bir yılan çıktı. Korkularından hepsi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında toplandılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yılana bakınca yılan hürmet ve saygıyla onları selamlayıp yoldan çekildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu gördüğünüz yılan bana Kur'an-ı Kerim dinlemek için gelen cinlerden biridir. Onun bulunduğu yere yaklaştığımız için yanımıza geldi. Size selam veriyor. Cevap veriniz buyurdu. Sahabeler de selamın cevabını verdiler. Cinler dahi rahmet peygamberini görmek için çeşitli şekillere girip ona hürmet ve saygı gösteriyorlardı. Yalancı peygamberin öldürüldüğünü haber verme mucizesi Hicretin 10. yılında memleketine göç eden Müslümanlara yardımda bulunan ve iman eden Habeş Kralı Necaşi'nin kız kardeşinin oğlu Firuz, Medine'ye gelerek İslam dinine girdi. Bir süre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında misafir kaldıktan sonra yurduna geri döndü. O sıralarda yalancı peygamber olan Esvedi i Ansi çıktı. Etrafında bazı adamlar toplamaya başladı. İman etmiş olan Firuz radiyallahu an bu yalancı peygamber Esvedi i Ansi'yi öldürdü. Yalancı peygamberin öldürüldüğü gecenin sabahında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi sahabelere bildirdi. Halbuki yalancı peygamber binlerce kilometre uzaklıkta öldürülmüştü. O zaman hiçbir haberleşme aracı olmadığı halde bir mucize sonucu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu alayı sahabelere bildirmiştir. Sahabeler, Ya Resulullah! Onu kim öldürdü diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek bir hanedandan mübarek bir kimse öldürdü. Onun ismi Firuz'dur, dedi. Ümmü Varaka'nın şehit edileceğini haber verme mucizesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabelerle birlikte Ümmü Varaka radiyallahu anhı ziyaret ederdi. Ona şehide derdi. Yani şehit edileceğini önceden söylemiş, Ümmü Baraka'nın bir kölesi ve cariyesi vardı. Vefat ettiğinde bunların serbest kalacaklarına dair vasiyeti vardı. Bunlara çok güzel muamelede bulunurdu. Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın halifeliği döneminde köle ve cariyesi anlaşarak her zaman onlara iyilikte ve güzel muamelede bulunan bu mübarek sahabe kadını şehit ettiler. Hazreti Ömer radıyallahu an bu haberi duyunca peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruyu söylemiştir. Çünkü her zaman bize kalkın gidip şehideyi ziyaret edelim diye söylerdi. Sahabelerden birinin dinden döneceğini haber verme mucizesi. Ebu Hureyre radıyallahu an'dan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir grup sahabeyle oturuyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''İçinizden birinin dişi kıyamet günü cehennemde Uhud dağından daha büyük olur.'' buyurdu. O grup içinde bulunanlar zamanla vefat ettiler. Sadece içlerinden Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu anh'la Rical adlı şahıslar kalmışlardı. Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın içine korku düştü. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o grupta bulunan bir kişinin cehennemlik olduğunu kesin olarak bildirmişti. Sonunda o grupta bulunan Rical adlı şahıs, yalancı peygamber Museylemetül Kezzab'a talip olup İslam dininden çıktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mucize sonucu daha önceden Rical'in dinden döneceğini bildirmişti. Şehit cesedin arılar tarafından korunma mucizesi. Sahabelerden Asım bin Sabit radıyallahu an Uhud Savaşı'nda Said kızı Selahiye'nin kardeşini öldürmüştü. Selahiye, kim Asım'ın başını kesip bana getirirse ona yüz deve vereceğim demişti. Asım radiyallahu anhın kafatasına şarap doldurup onunla içki içeceğine dair yemin etmişti. Hicretin dördüncü senesinde meydana gelen Reci Savaşı'nda Hazreti Asım radiyallahu anh şehit düştü. Müşrikler onun başını kesip Selahiye'ye götürüp Yüz deve almak istediler. Hazreti Asım radiyallahu anh'ın mübarek cesedinin etrafında adeta onu korumak için gönderilmiş çok fazla arı toplandı. Müşriklerden kim cesede yanaşmak isterse arılar birden ona saldırıp her tarafını sokup şişiriyorlardı. Uzun zaman uğraştılar fakat kesinlikle cesede hiç kimseyi yanaştırmadılar. Geceyi beklemek mecburiyetinde kaldılar. Arılar geceliğin çekilip gittiklerinde başını kesip alacaklardı. Fakat gecede şiddetli bir yağmur yağdı. Büyük sel meydana gelip cesedi alıp götürdü. Allah yolunda cihad eden ve İslam dinini yaymak için uğraşan Hazreti Asım radiyallahu anh'ın cesedi, mucize sonucu müşriklerden korunmuştur. Böylelikle Allah'ın gaybı yardımına nail olmuştur. Tuzlu suyun tatlanma mucizesi. Yemenli bir zat evinde kuyu kazmıştı. Kuyudan tuzlu su çıktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelip bu durumu anlattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir miktar su verdi ve kuyuya dökülmesini emretti. Verilen bu su kuyuya döküldüğü an bir mucize sonucu tatlandı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nur kılınma mucizesi. Allah Celle Celaluhu, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir nur olarak yaratmıştır. Kim bu nura uyarsa dünyaya ve ahiret saadetine erişir. Bu nurdan kim yüz çevirirse Allah'ın rahmetinden kovulur ve ebedi felakete uğramış olur. Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ahzab Suresi Ayet 45-46-47 Ey Peygamber! Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran nurlardan bir ışık olarak göndermişizdir. İnananlara Rablerinden büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Enes bin Malik radiyallahu anh'dan gelen bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girdiği gün her şey aydınlandı, parladı. Ne zaman ki vefat etti bir karanlık her şeyi örttü. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin defin işini bitirir bitirmez kalbimizi eski durumu üzerinde bulamadık. Ahmet bin Hanbel, Tirmizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nuru ile insanların kalplerini bir mucize sonucu aynı anda nurlandırıp tertemiz yapıp mükemmel hale getiriyordu. Alay eden müşriklerle ilgili mucizeler Kureyş müşriklerinden Esvet bin Abdülmuttalip, As bin Vail, Velid bin Muire ve İbni Talatı adlı kişiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile hep alay ediyorlardı. Bu azgın müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi takip ederek İslam'a davet etmek için gittiği her yere arkasından gidiyorlardı. Yapacağı konuşmalara mani olmak için onunla alay ediyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapılan bu hareketlere çok üzülüyordu. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de bulunduğu sırada Cebrail aleyhisselam gelip yanında durdu. Bu azgın müşrikler o sırada Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Velid bin Muire'nin daha önceden eline ok değmiş ve eli şişmişti. Cebrail aleyhisselamın önünden geçince o şişliğe işaret etti. O anda elindeki şişlikten kan boşalmaya başladı. Müdahale yapıldı fakat kimse durduramadı ve öldü. As Vail'in daha önce ayağına bir diken batmıştı. Tavaf esnasında As Vail Cebrail Aleyhisselam'ın önünden geçince diken yarasına işaret etti. Yarası o anda tazelenip o da öldü. Sonra Esved bin Abdülmuttalip tavaf esnasında Cebrail Aleyhisselam'ın önünden geçince yeşil yaprakla onun gözlerine vurdu. O anda gözlerine diken batmaya başladı. Ağrıdan feryat ede ede iki gözü kör oldu. İbni Talat'ı da Cebrail Aleyhisselam'ın önünden geçince onun başına işaret etti. Başından irinler akmaya başladı ve baş ağrısından bağıra bağıra öldü. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Hicr Suresi 95. Ayet Biz seninle alay edenlere kifayet ederiz. Bir mucize sonucu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alay edenlerin hepsi Cebrail aleyhisselamın sadece bir işaretiyle acı şekilde öldüler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuma yazması yoktu. Hiç kimseden bir şey öğrenmemiş, her şeyi bizzat Allah celle celaluhu tarafından öğrenmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde güzel ahlakı Rabbinden aldığını bildirmiştir. Bütün beşeriyet için seçilmiş örnek bir derdi. Bu konuda Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Kalem Suresi 3 ve 4. Ayetler Hiç şüphesiz senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır ve hiç şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Yine Cenab-ı Hak Kur'an'da buyurur. Ahzab suresi 21. ayet. Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır. Bütün müminlerin her zaman ve her yerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek almaları gerekir. Allah Celle Celaluhu tarafından onun ahlakı Kur'an-ı Kerim'de övülmüştür. Hazreti Ayşe radıyallahu an validemiz Allah onu bütün insanlara örnek olarak yaratmıştır. Ahlakında hiçbir kusur ve eksiklik yoktu. Hiçbir zaman peygamberlik imtiyazını kullanmamış, kendini üstün görmemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasır üzerinde yatardı ve ot dolu bir yastığı vardı. Arabistan'a hakim olmasına rağmen günlerce aç kalacak kadar kanaat sahibiydi. Yanına gelen zengin, fakir, köle ve yetimlere eşit bir şekilde davranırdı. Kimseye yaşantısından dolayı aşağı görmezdi. İhtiyacı olan herkesin ihtiyacını karşılardı. Belli bir yerde oturma alışkanlığı yoktu. Nereyi boş bulursa orada otururdu. Yanında oturanların hepsine nasihat verirdi. Herkes Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok kendisini sevdiğini sanardı. İnsanlar onun yanında eşitti. Devamlı olarak herkese karşı güler yüzlüydü. Bu da Allah tarafından verilmiş bir rahmetin tecellisiydi. Eğer kaba, sert ve katı yürekli olsaydı insanlar onu terk ederlerdi. Kur'an'da Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ali İmran Suresi 159. Ayet Allah'ın bir rahmet eseridir ki sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer huysuz ve katı kalpli biri olsaydın muhakkak onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Kendisi için kızmaz ve kimseden intikam almazdı. Dünya varlıkları için asla öfkelenmezdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haya sahibiydi. Kimseye hoşlanmadığı bir şeyle hitap etmezdi. Araplar herkesin önünde çıplak yıkanır ve hatta Kabe'yi bile çıplak bir vaziyette tavaf ederlerdi. Onun bulunduğu mecliste hiç kimsenin ayıbından söz edilmezdi. Eğer mutlaka düzeltilmesi gereken bir hareket varsa dolaylı olarak söylerdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zengin olsun fakir olsun herkese eşit bir şekilde muamele yapardı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dualarında ey Rabbim beni fakirlerle beraber haşret buyururdu. Hz. Aişe radiyallahu an ey Allah Resulü neden böyle dua ediyorsun diye sorunca Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlar zenginlerden önce cennete girecekler de o yüzden buyurdu. Meclisinde bulunan herkesle ilgilenirdi. Herkese değer verirdi. Hiç kimse kendini değersiz hissetmezdi. Fakirlerle oturur ve yoksullarla birlikte yemek yerdi. Fakirlerden meydana gelen suffe ashabının eğitim ve geçimlerini temin ederdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimleri her zaman korurdu. Haklarını arardı. Her zaman evinde mutlaka bir yetim bulundurdu. Savaşlarda şehit düşen sahabelerin çocuklarıyla bizzat ilgilenirdi. İhtiyaçlarını temin ederdi. Bir kısmı da himayesine alırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kölelere şefkatle muamelede bulunmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu asırda kölelik yaygın olarak devam ediyordu. Köleler en ağır işlerde çalıştırılıyordu. Kölelerin azat edilmeleri için gayret sarf ediyordu. Bilhassa Müslüman olan kölelerin alınıp azat edilmesi için zenginleri teşvik ediyordu. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse mümin bir köle azat ederse Allah o kölenin her azası karşılığında kendisinin bir azasını cehennemden azat eder buyurdu. Köle olan Selman-ı Farisi radıyallahu anhın azat edilmesi için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük gayretleri olmuştur. Hazreti Ebubekir radıyallahu an, köle olan ve işkenceye maruz bırakılan Bilali Habeşi'yi satın alarak azad etmiştir. Zengin Müslümanlar tarafından satın alınan kölelere iş kurmaları için onlara sermaye temin ederdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara ve kız çocuklara şefkat ve merhamet göstermiştir. Araplar kadınlara hiç değer vermezlerdi. Eşya gibi alıp satarlardı. Hiçbir sosyal hakları olmadığı gibi onlara miras vermezlerdi. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınları bu durumdan kurtararak onları yüceltmişti. Bir hadisinde, cennet anaların ayakları altındadır buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara karşı çok şefkatliydi. Bir çocuk gördüğü zaman onu tutar, okşar ve severdi. Kendi çocuk ve torunlarına karşı çok merhametliydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatma kızı radyallahu anhı çok severdi. Bir sefere çıktığı zaman ona uğrar, dönüşte ise evine gitmeden önce onun yanına giderdi. Hazreti Fatıma radyallahu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ziyarete geldiğinde onu ayakta karşılardı ve yanına oturturdu. Gittiği zaman da kapıyı kadar onu uğurlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunları olan Hazreti Hasan radıyallahu anh ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ı çok severdi. Onları kucağına alır, onlarla oyun oynar, bazen de sırtına alıp dolaştırırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda secdedeyken Hasan ve Hüseyin gelerek sırtına çıktığında onlar ininceye kadar secdede kalırdı. Namazdayken ağlayan bir çocuk sesi duyunca hemen namazı kısaltır, annesinin çocuğuna bakması için böyle bir hareket ederdi. Erkek ve kız çocuğu arasında ayrım yapmazdı. Ayrım yapanları uyarırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin merhameti sadece insanları değil hayvanları da kapsıyordu. Araplar hayvanlara çok kötü muamele yaparlardı. Hayvanlarını diğer hayvanlardan ayırtmak için kulaklarını veya kuyruklarını keserlerdi. Hayvanlara fazla yük vurmalarını aç ve susuz bıraktıklarını gördüğünde mutlaka uyarırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman düşmanlarından intikam uğraşmamıştır. Her zaman kendisine kötülük yapanları affetmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman düşmanlarından intikam alma imkanı olduğu halde bunu yapmamıştır. Düşmanlarını affetmiştir. Hicretten önce Mekke'de Ebu Süfyan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme her türlü kötülük ve eziyet yapmıştı. Hicretten sonra da Uhud ve Hendek savaşlarında müşrik ordularının başkomutanıydı. Mekke fethedilince esir düştüğü halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan intikam almadı. Onu affetti. Ebu Süfyan'ın evine kim girse güvendedir buyurdu ve ona imtiyaz tanıdı. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Uhud savaşında şehit düşen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Hamza radiyallahu anh'ın ciğerlerini çıkararak dişlediği halde onu bağışladı. Hazreti Hamza radiyallahu anh'ı savaş esnasında arkasından ok atıp şehit eden Vahşi'yi yine affetti ve ona kısas uygulamadı. İslam düşmanlığı yapan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için plan hazırlayan ve Bedir savaşını organize eden Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e Mekke'nin fethinde Yemen'e kaçmıştı. Daha sonra Yemen'den Medine'ye gelince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu güler yüzlü olarak karşılamış, kucaklamış ve iltifatlarda bulunarak affetmiştir. Hebbar bin Esved, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep radiyallahu anha hicreti esnasında devenin üstünden çekerek yere düşürmüştü. Hamile olduğu için çocuğunu düşürmüş ve kısa bir süre sonra vefat etmişti. Mekke'nin fethi esnasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu da affetti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği sözü ve yaptığı anlaşmalara her zaman bağlı kalırdı. Peygamberlikten önce de verdiği sözü mutlaka tutardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kesimden insanla irtibat halindeydi. Bunlar içinde kabile reisleri, zenginler, fakirler, soylu kimseler, köleler ve kimsesiz yetimlerle görüşmüştür. Bu birbirinden tamamen farklı insanlarla çok güzel diyalog kurmuş, bunlara nazik ve anlayışlı davranmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nezaketini hiç kimseden esirgemezdi. Hazreti Ayşe radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Resulullah'tan daha güzel ahlaka sahip hiç kimse yoktu. Asabından ve ailesinden birisi kendisine seslenince "Buyurun" diye karşılık verirdi. Bu sebeple Allah celle celaluhu ona "Sen yüksek bir ahlak üzeresin." diyerek ahlakını anlatmıştır. Kendisi için namaz ve intikam almazdı. Dünya malı için öfkelenmezdi. Günah olmamak şartıyla kolay olan şeyi tercih ederdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli din, dil, ırk ve kabileden meydana gelen bir topluluk içinde yaşıyordu. Bunların hepsine adil davranmışsı hiçbir zaman adaletten taviz vermemiştir. Arabistan Yarımadası'nda Hristiyan, Musevi ve Putperestlerle beraber yaşıyorlardı. Bunların hepsine hoşgörülü ve eşit davranmıştır. Bu farklı inanç topluluklarına barış getirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ahlakına uymuştur. Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetendir." Nisa suresi 58. ayet Muhakkak ki Allah insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Kureyşlilerin ileri gelen kabilesinden bir kadın hırsızlık yapmıştı. Cezalandırılmaması için çok sevdiği Usame bin Zeyd radiyallahu anh'ı araya koydular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Usame radiyallahu anh'a şöyle dedi. İsrailoğulları bu gibi taraf tutmaları yüzünden helak oldular. Hak sahibi kimse hakkını alır ve ona verirdi. Cahil olan Arap müşrikleri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme her türlü kötülüğü yapmışlardır. Öldürmek için planlar yapmışlar, incitici sözler söylemişler, büyücü ve deli demişlerdir. Hatta Mekke'yi terk etmek mecburiyetinde kalmıştır. Allah Celle Celaluhu, Kur'an'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle tavsiye etmektedir. Kaf Suresi 39. Ayet Öyleyse sen onların dediklerine karşılık sabret ve Rablerini güneşin doğuşundan önce ve batışından önce hamdla tesbih et. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da gösterilen ayetlere uyarak büyük bir sabır göstermiştir ve sabrettiği için sonuçta zafere ulaşmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir meseleden dolayı şikayet etmemiştir. Geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmıştı. Buna rağmen gece gündüz ibadet etmiştir. Ve Allah Celle Celaluhu'a hep şükretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne ve baba hakkına çok önem vermiştir. Anne ve babaya karşı gelmenin büyük günah olduğunu bildirmiştir. Allah Kur'an'da şöyle bildirmiştir. İsra suresi 22-23. ila 23. ayetler Rabbin şunu da emretti. ''Ondan başkasına ibadet etmeyin. Anne ve babaya da iyilikte bulunun. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa, onlara sakın of bile deme. Onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki, ''Ey Rabbim, nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse, sen de onlara öyle merhamet buyur.'' Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar yaratılacak bütün insanların en hayırlısı ve peygamberlerin önderidir. Ebu Said el Hudri rivayette peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ben Adem oğlunun efendisiyim. Fakat övünmek yoktur. Müslim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dini konularda her Müslümanın kesin olarak uyması ve itaat etmesi gerekir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Nisa suresi 80. ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme itaati Allah kendisine itaate eş olarak kabul etmiştir. Bu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstünlüğünü ve faziletini gösterir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği gibi tüm alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bütün yaratılan canlılar bu rahmetten istifade etmektedir. Müminler iman etmekle ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmakla ebedi saadete kavuşmaktadır. Kafirler de dünyadayken gönderilen bu rahmet sayesinde helak olmaktan kurtulmuşlardır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Enbiya Suresi 107. Ayet Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle beraber bulunduğu sürece helak ve azap edilmeyecekleri bildirilmiştir. Allah tarafından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir değerdir. Halbuki geçmiş ümmetler aralarında peygamberler bulunduğu halde helak oluyorlardı. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Tevbe Suresi 33. Ayet Sen içlerindeyken Allah onlara azap etmez. Onlar bağışlama dilerken de elbette Allah azap edecek değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla yemin etmektedir. Bu ise onun fazilet ve üstünlüğünün bir göstergesidir. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Hicr suresi 72. ayet Ey Muhammed! Senin ömrüne and olsun ki onlar sarhoşluklarında bocalayıp duruyorlar. Allah Celle Celaluhu başka hiç kimsenin hayatıyla yemin etmemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geçmiş ve gelecek bütün günahları affedilmiştir. Daha hayattayken kendisine bu müjde verilmiştir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Fetih Suresi 1-3. Ayetler Ey Muhammed! Doğrusu biz sana apaçık bir zafer sağlamışızdır. Allah böylece senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Sana nimetini tamamlar. Seni doğru yola eriştirir. Böylece sana hiç kimsenin güç yetiremeyeceği bir şekilde yardım eder. Bütün peygamberler hayattayken acele edip makbul olan dualarını yapmışlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem makbul duasını yapmamış, bunu kıyamet gününe saklamıştır. Kıyamet günü ümmetine şefaat için kullanacaktır. Ebu Hureyre radiyallahu an peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle nakleder. Her peygamberin kabul edilen bir duası vardır. Ve her peygamber bu duasında acele etmiş, bense duamı ümmetime şefaat etmek için sakladım buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bilinmeyen çok şeyi bildirmiştir. Hatta cennette ve cehenneme girecek olanların, münafıkların kimler olduğu, İçlerinde gizlendikleri gerekçeleri kıyamete kadar meydana gelecek olayları teker teker haber vermiştir. Allah bunların bir kısmını Kur'an ayetlerinde bildirmiştir. Geçmiş ve gelecek bir kısım bilgileri de özel vahiy yoluyla haber vermiştir. Enes bin Malik radiyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Her peygamber kavmini mutlaka tek gözlü ve yalancı deccaldan sakındırmıştır. Uyanık olun, o tek gözlüdür. Rabbiniz ise tek gözlü değildir ve onun iki gözü arasında kafir yazılıdır. Buhari, Müslim Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecektir. Deccali öldürecek ve Müslümanların imamı arkasında namaz kılacaktır. Cabir radiyallahu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle duydum buyurmaktadır. Ümmetinden bir cemaat kıyamet gününe dek hak üzerine savaşacaklar, galip olacaklardır ve İsa Aleyhisselam inecek, Müslümanlar diyecekler ki gel bize namaz kıldır. İsa Aleyhisselam hayır, şüphesiz bir bizin öbürüne emir olması Allah'ın bu ümmet için ikramıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü bütün peygamberlerin ve insanların şefaatçisi olacaktır. Kıyamet günü bütün peygamberler onun sancağı altında toplanacaklardır. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisi şerifte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Altı hususiyetle peygamberlerden üstün kılındım. Bunlar benden önce kimseye verilmedi. Geçmiş ve gelecek günahlarım bağışlandı. Ganimetler bana helal kılındı. ''Benden önce hiç kimseye helal kılınmadı. Ümmetim ümmetlerin en hayırlısı kılındı. Yeryüzü benim için mescit ve temiz kılındı. Bana kevser indirildi. Korkuyla yardım edildim.'' Yüce Allah Celle Celaluhu'nun diğer peygamberden farklı olarak ikram ettiği bir hususiyette bir aylık mesafeden düşmanlarının kalbine korku vermesidir.'' Nefsim elinde olana yemin olsun ki dostunuz şüphesiz hamd sancağının sahibidir. Kıyamet günü Adem ve diğerleri onun altında bulunacaklardır. Bezzar Kıyamet günü insanlar için zor ve şiddetli olacak. Kıyamet gününde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlara şefaat edecektir. Allah Celle Celaluhu rahmet ve nimetini insanlara müjdeleyecektir. Allah kıyamet günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi memnun edecektir. Bu onun üstünlüğünü gösterir. Ümmetinden bir kısmı hesapsız ve azapsız cennete girecektir. Bir kısmının da cennete girmesi şefaatle olacaktır. Bu Allah'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan çok yüce bir ikramıdır. Az işe karşılık Allah kıyamet günü çok mükafat verecektir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin ömürleri önceki ümmetlere göre çok daha kısadır. Ebu Hureyre radiyallahu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet etmiştir. Ümmetimin bütünü cennete girecektir. Ancak yüz çevirenler müstesna. Ey Allah'ın elçisi kim yüz çevirecek dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim bana uyarsa cennete girer. Kim de isyan ederse yüz çevirmiş olur. Buhari Allah, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi övdüğü, medhettiği ve bütün insanlara gönderdiği bir rahmettir. Bu fazilet ve üstünlükten daha büyük mucize olamaz. Allah'ın salat ve selamı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına ve bütün iman etmiş müminlerin üzerine din gününe kadar daim olsun.